Zail. Tasavvufun menşei şeriat semeresi istikamettir. Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir vakit bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında idik. Ansız bembeyaz elbiseler giymiş, saçları son derece siyah ve üzerinde seferin eseri olmadığı ve bizden hiçbir kimsenin onu tanımadığı bir adam içeriye girdi. Nihayet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayandırıp diz çöktü. Ellerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizleri üzerine koydu. Ve şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana imandan haber ver. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-İmanu en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmi'l ahiri ve tu'minu bil hayrihi ve şerrihi. İman Allah Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe inanmandır. Bir de kaderin hayrına ve şerrine inanmandır. buyurdu. Adam, "Doğru dedin. Öyleyse bana İslam'dan haber ver." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-İslamu en teşheda en la ilahe illallah ve en Muhammeden rasulullah ve tuqima salata ve tu'tiy zekata ve tesuma Ramadana ve tahcu'l beyta en istata'te sabila. İslam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve hakikaten Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şahit etmendir. Namazı yerli yerinde kılmandır. Zekatı müstahakına vermendir. Ramazan orucunu tutmandır. Beyt-i Muazzama'yı etmendir Eğer ona güç buluyorsan, buyurdu. Adam, doğru dedin. Öyleyse bana ihsandan haber ver, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, El ihsanu en ta'budallaha ke enneke terahu fe innem tekun terahu fe innehu yarake İhsan, gerçekte senin Allah Ta'ala'yı görür gibi ibadet etmendir. Şayet sen onu görmezsen, Gerçekte o seni görüp durur, buyurdu. Adam kıyametten bana haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mel mesulu anha bi a'lem min Kıyametten sorulan sorandan daha bilgin değildir, buyurdu. Adam o halde bana emarelerinden haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem entelidal emetu rabbetha "Ve anıra alpüfatlara, aratlara, riyâa alşâi, yataulun fil bunyani, jâriyân efendisini doğurması ve yalın ayak çıplak, yoksul koyun çobanlarının binalar yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmen'dir." buyurdu. Hazreti Ömer buyurur ki, biraz sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Etedri men isailu, soranın kim olduğunu bildin mi?" buyurdu. Dedim ki, Allah ve onun Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine, فَاِنَّهُ cibrilu اَتَاكُمْ yuallimukum د۪ينَكُمْ Gerçekte o Cibril idi, dininizi size öğretmek için size gelmişti buyurdu. Bu hadisi şerif, Müslim ve Buhari'nin ittifak ettikleri, dinin temelini beyan eden bir hadistir. Bu hadisi şerifte, iman, İslam ve ihsanla alakalı, takriben 80 küsur mesele vardır. Bunlardan sadece konumuzla ilgili 6 meseleyi beyan edelim. 1- Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gelen adamı bembeyaz elbiseler giymiş, saçları son derece siyah ve üzerinde seferin eseri olmadığı ve bizden hiçbir kimsenin onu tanımadığı bir adam diye vasıflamasından anlaşılıyor ki, ilmi öğrenmenin zamanı gençlik zamanıdır. Talebenin tertemiz giyimli olması gerekir. İzzeti nefsi kırmadan, Kemali tevazu ve edep içerisinde, Çevik hareketle üstadına koşmalıdır. 2. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayandırıp diz çöktü. Ellerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizleri üzerine koydu. Vasıflamasından anlaşılıyor ki, Talebe, Üstadının karşısında diz çöker. Dikkatli dinler ve üstadından işittiği sözleri tasdik eder. Mürit de böylece şeyhinin karşısında oturur. Nitekim teveccüh Cibril aleyhisselamın bu fiilinden alınmıştır. 3. Hadisi şerifin tasrih ettiği üzere meleğin insan suretinde peygamberlerden başka kimselere de görünmesi mümkündür. İnsan suretine girmiş melek Bazen tanınır, bazen tanınmaz. 4. Talebe veya müridin, üstadından başkasına iltifat etmeksizin ve kimseye eza cefa vermeksizin bedeviyane bir hareketle üstadına kalben ve ruhen teslim olması gerekir. 5. Talebe veya mürid, en mühim sorularını üstadından sormalı, lüzumsuz ve malayani şeyleri sormamalıdır. Böyle olursa, feyz almamasına imkan ve ihtimal kalmaz. Onun için ekabir demiştir ki, mürit veya talebe, üstadının hizmetini şahsi hizmetinden daha fazla tercih etmelidir. 6. Her ne kadar Cibril, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ismiyle hitap ettiyse de, insanların peygambere ismiyle hitapları men edilmiştir. Aynı zamanda, her ne kadar Cibril ellerini peygamberin uylukları üzerine koymuşsa da, mürit veya talebe ellerini kendi dizleri üzerine koyar. Bu da edeptir. Görülüyor ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına iman ve İslam'ı öğrettiği zamanda, ihsanı da öğretmiştir. Sonra kendisi bizzat ihsanı tefsir etmiştir. Demek ki, dinin temeli iman, İslam ve ihsan olmak üzere üçtür. İstersen tarikat, şeriat ve hakikat de, ister itikat, ibadet ve ahlak de. Her ne dersen de, bu ve başka benzer hadislerde tasavvuf konusunu açıklayan ihsandır. Onun üzerinde duralım. El ihsanu enta abu Allah ke enne keterahu fe inlam tekun terahu fe yarak. İhsan gerçekte senin Allah Teala'yı görür gibi ibadet etmendir. Şayet sen onu görmesen, gerçekte o seni görüp durur. Hadisi şerifteki bu kısımdan iki şey anlaşılır. İlim ve amel. İlimsiz amel ve amelsiz ilmin faydasız oluşunda ümmet ittifak etmiştir. Ancak tatbikatta ihsan İman ve İslam'ın içine girdiği gibi ayrıca müstakil olarak bir makamdır. İhsanın iki mertebesi vardır. Birincisi ve en üstünü "Gerçekte senin Allah Teala'yı görür gibi ibadet etmendir." cümlesidir. Tabii ki bundan mücerret bir şey anlaşılmıyor. Bundan şu anlaşılır. İmanla alakalı olan ihsan ayan ve şuhud derecesinde olarak keyfiyet, kemiyet benzer Zaman, mekan, suret ve hayali resimler olmaksızın, akıl, kalp ve ulvi ruhun Rab Teala'yı görür gibi inanması ve bu görgü üzerine O'na ibadet etmesidir. İkincisi, şayet sen O'nu görmezsen, gerçekte O seni görüp durur mertebesidir. Gerçi birinci mertebeye nazaran bu makam daha aşağı ise de, haddi zatında bu mertebe dahi yücedir. Çünkü o beni görür diye inanan ibadet eden ve davranan müminin hali de güzeldir. Birinci mertebe sıddıkların, ikinci mertebe takva sahibi olan evliyanın makamıdır. Her halükarda hadisi şeriften anlaşıldığı üzere dünyada kalp gözüyle dahi Allah Teala'yı görmek mümkün değil. Ehli sünnetten cumhurun görüşü de budur. Lakin bazı ehli tasavvuf mümkündür dediler. Ahirette ise her müminin Rabbini görmesi ittifakidir. İmam Eşari'ye göre Allah Teala'nın nefsi kelamının kul tarafından işitilmesi mümkündür. Binaaneley tasavvufi özleşmeye muvaffak olan dünyada kalp kulağıyla nefsi kelamı işittiyse ledünni ilim husule gelmiş olur. Her halükarda kalp gözüyle Allah Teala'nın zati tecellisini müşahade etmek ve nefsi kelamını işitmek mümkündür. İşte ihsanın birinci mertebesi şuhud, ayan; ikinci mertebesi ise murakebe makamıdır. Zihni donuk, anlayışı somut, kalbi dönük avam tabakasının tasavvufu inkar etmeleri, ihsan mertebelerini inkar etmekten ibarettir. Ayrıca bunlarda tahkiki ve yakini iman olmadığı için, taklidi imanda kalmaktadırlar. Buhari'nin de tahrik ettiği bir eserde, 2. asrın müceddidi Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh şöyle demiştir. Elbette imanın farzları, şer'i hükümleri, hududu ve sünnetleri vardır. Artık kim bunları tamamlarsa imanını kemale erdirmiştir. Kim de bunlardan kusur ederse imanını eksiltmiştir. İmanın farzları namaz, oruç, zekat ve haç gibi ibadetlerdir. Şer'i hükümleri İtikadi meseleler ve şeriatin emrine mutabık ibadeti icra etmektir. İmanın hududu ise Allah Teala'nın yasaklarıdır. Sünnetleri, farzları ve şer'i hükümleri tamamlayan nafilelerdir. Bu itibarla imanı ve imana bağlı olan hususları bilmek ve şüpheden âri olarak inanmak ilm yekindir. Tasavvufun başlangıcı da ilm yekindir. Yani şübheden âri, vehim ve hayalden pak, hak ve gerçeğe mutabık halis imandır. İmam Buhari'nin tahriş etmiş olduğu bir eserde, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, el imanu el kulluhu. Ashabça bilinen iman, yekindir, onun hepsi buyurmuştur. İmam aynı diyor ki, Yekin, batını idrak ve sezgiden ibaret,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 bu bakımdan birinin inkarı, diğerinin inkarıdır. Ve her iki tesirin birleşmesi hakikattir. Gavsul Azam, bazı eşher, Şeyh Abdülkadir Geylani, oğlu Şeyh Azize şöyle demiştir. Sana Allah'ın takvasını, emirlerine boyun eğmeni, yasaklarından sakınmanı, şeriatin zahirinden ayrılmamanı, göğsünün selametini, yani hiçbir mahlukun aleyhinde hiçbir şey düşünmemeni, nefsin sehavetini, güler yüzlülüğü, gücün nispetinde Allah yolunda mal harcamanı, kula eza etmekten çekinmeni ve meşayihın çizmiş olduğu hudutları aşmamanı, bir de ihvanla muaşereti, küçük ve büyüklere nasihati, münakaşayı terk etmeyi tavsiye ederim. Görülüyor ki gavz-ı azam, takva, taat ve şeriatin zahirinden ayrılmamayı emretmiştir. Başlangıçta budur, nihayet de budur, işte ihsan. Demek tasavvuf denildi dediden değil, dinin esasından alınmıştır. Şu kadar ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ihlas, ihsan ve murakabe ile beyan edilmiştir. Edeple Varış, Lütufla Dönüş adlı eserimize bakınız. Ashab devrinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu için insi şeytanların aklı, cinni şeytanların kalbi bozmaya imkanları yoktu. Tabiin ve tebeii tabiin devresine kadar böyle devam etmiştir. Yani Müslümanlar imanı, İslam'ı ve ihsani tatbik ederlerdi. Tebeii tabiin devresinde fitneciler Fitilleriyle çoğaldı. İnsi ve cinni şeytanlar yol buldular. Reislere, heva ve heveslerine uymaya başladılar. Bidatlar tezahür etti. Ve binaenaleyh, hadiselere set çekmek için bil mecburiye, ihtiyaca mebini meslekler meydana geldi. Elbette bu meslekler isimsiz olamazdı. İşte üçüncü asrın başlarından itibaren Ehli sünnet vel cemaat ulemasından her bir alim onda ihtisas gördüğü şeriatın kısmına isim takmaya mecbur kaldı. Artık her bir müçtehit çalıştığı sahasına göre bir veya iki mesleği tayin etti. Ancak hepsi de sözleri ve fiilleri için ayetten, hadisten hüküm alarak senet göstermeye mecbur kaldılar. Bu arada bidatçilere de sed çekmeye çalıştılar. Derken ümmet parçalandı ve 73 fırka meydana geldi. Elbette bu fırkaların içerisinde isimlerini senetle alan fırkayı naciye olmuştur. Tasavvuf ilmini tanıyabilmek için önce şeriatin zahiri ve batini ilimlerini bilmek lazımdır. Bu ikisi hiçbir an birbirinden ayrılmayan hakikattir. İmam Gazali'nin ehya ulumda tasrih ettiği gibi üçüncü asrın başlarına kadar Hemen hemen her Müslüman, fıkıh, ilim, tevhid, tezkir ve hikmet kelimelerinden ne murat olduğunu bilirlerdi. Ne faydaki fitnelerin çoğalması ve fasit garezlerden dolayı bu kelimelerde donuk insanlar haksız olarak tasarruf ettiler. Ayrıca her bir meslekçi bu kelimeleri kendi mesleğine göre yorumladı ve mesleğinin dışındakileri haksız gördü.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 Zahid ve Ehl-i Tasavvufturlar. İşte ehl Sünnet ve Cemaatin imamları bunlardır. Radıyallahu Anhum. Hilyetül Evliya, Tabakatül Kübra, Suffetül Suffe, Cami'u Keramatül Evliya, Cumhuretül Evliya, Kalaidül Cevahir, Futuhül Gayb gibi eserlerle milyon eserler bu kafileyi tanımak için yazılmıştır. O kitapları ve o kitaplarda menkıbelerini takip etmek gerekir. Fıkıh ilmiyle meşhur olan İmam Şafiiyü radıyallahu anh dahi ehli tasavvufa çok ikramda bulunurdu. Alehlerinde konuşmazdı. Şu zahitlerde işin hakikati vardır buyururdu. Hatta bir adam ona, bir kimse şu malımı insanlardan en akıllı kimselere verin diye vasiyet ederse ne buyurursunuz diye sormuş. İmam Zahitlere verilecektir, cevabını vermiştir. Malumdur ki, onların istilahında Zahit, hesabın korkusundan birçok helali, azabın korkusundan en az haramı terk eden takva sahipleridir. Ki bunlara sofi denilir. O zamanda Zahitlerin kısmı azamisi, yünden hırkalar giyerlerdi. Üzerinde sufe bulunan kimselere hürmet de gösterilirdi. Nitekim o giyime bürünmüş, elindeki ucu harbeli bir asayla bir şeyh, İmam Şafii'nin medresesine girer. İmam onu görünce hemen toparlanır. Elbiselerini düğümler ve ayağa kalkarak üstün bir edeple onu karşılar. Muazzam bir bakışla onun yüzüne bakarak oturmasını bekler. Şeyh selamdan sonra oturur ve şu hadise aralarında cereyan eder. Şeyh, ey imam! Hujjet nedir? İmam nezaketle Allah Teala'nın kitabı. O nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Ve o nasıl? Ve ümmetin ittifakı yani icmai ümmet. Şeyh ve o nasıl diye sorunca imam ter içinde kalarak sükut eder. Bunun üzerine şeyh imama sana üç gün mühlet verdim. Allah Teala'nın kitabından bana bir hüccet bulmaz isen Allah Teala'ya dön ve tövbe et diyerek kalkıp gider. İmamın rengi benzi sararır ve üç gün dışarıya çıkmaz. Üçüncü gün ikindi zamanında yerine gelir gelmez akabinde soru soran şeyh de gelerek aynı yerinde oturur ve hani cevap der. İmam Şafii radıyallahu anh üstün bir anlayışla euzu besmeleden sonra وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلّى. Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere muhalefet eder yahut müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü o yola bırakırız mealindeki En-Nisa suresi 115. ayetini okuyup ilaveten eğer icmaî ümmet hüccet olmasaydı Peygamber'e muhalefet eden kimseye vaat edilen azap, müminlerin yolundan başkasını yol edinen kimseye de vaat edilmezdi, der. Şeyh, evet doğrudur, diyerek kalkıp gider. İmam şöyle demiştir. Her bir gece ve gündüzde üçer kere Kur'an'ı Hakim'i okudum. Ancak buna muvaffak oldum. Bu Sofi kıyafetinde gelenin Hazreti Hızır olduğunu Taceddin Ebu Nasr, Abdülvahhab bin Subki açıklamıştır. Ebu Talib'i Mekki'den naklen İmam Gazali diyor ki, Bir talebenin, mualliminin karşısında oturduğu gibi, İmam Şafi'i rahimehullah da Şeybani Rai'nin huzurunda otururdu. Ve ondan bazı müşkülleri de sorardı. Şeyban, Subhanallah, senin gibi bir imam bu bedevi'den soru soruyor derdi. Şeyh Muhyiddin Arabi de İmam Şafi'i ve İmam Ahmet birlikte Şeyban'dan soru sorarlar ve ona hürmet ederlerdi demektedir. Ne ki, Hafız Sahavi El Makasıd adlı eserde İbn-i Teymiye'den naklen diyor ki Şafi'i ve Hanbeli Şeyban'ın zamanına ulaşmadılar. Binaenaleyh aralarında geçtiği anlatılan hikayelerin aslı esası yoktur. Ve ehli marifet bundan müttefikler. İhyanın şarihi zebidi diyor ki, Hafız sahavinin nakli doğru değildir. Yukarıda Hafız zehebiden naklettiğimiz gibi, Onlarca da şeybanın vefat tarihi malum değildir. Birçok ulema da İmam Ahmet ve İmam Şafii'nin şeybanla mülakatlarını nakletmişlerdir. İmam Şafi'i rahimahullah,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 Benim kalbime de onur gelsin. Bunun üzerine Necmeddini Kubra bunu suluk yerine götürün, ama gücü yetmez demiştir. Salikler İmam Razi'yi alıp suluğa sokmuşlar. Üçüncü günde İmam Razi yüksek sesle bağırmış: La utiq, la utiq. Gücüm yetmez, gücüm yetmez. Necmeddini Kubra onu suluktan çıkartmış. Etraftan İmam Razi'ye sormuşlar. Nasıl gücüm yetmez diye bağırdın? Şöyle cevap vermiştir. Sülukumun üçüncü gününde Necmetdini Kubra bana teveccüh etti. Ne kadar ilmin varsa dimağımdan sildi. Abdest almak şartlarını dahi unuttum. Baktım işim değil. Bağırdım. La utiq, la utiq. Demek ki,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 başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar. En ziyade medar-ı teessüf şudur ki ehli sünnet vel cemaatin zahiri uleması ve ehli sünnet vel cemaate mensup bir kısım ehli siyaset gafil insanlar ehli tarikatın içinde gördükleri bazı su'i istimalatı ve bir kısım hatiatı bahane ederek o hazineyi uzmayı kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevi o abı hayatı dağıtan o kevser menbaını kurutmak için çalışıyorlar. Ey akılsız hamiyet foroşlar ve sahtekar milliyet perverler! Tarikatın hayatı içtimaiyenizde bu hasenesini çürütecek hangi seyyiatlerdir? Söyleyiniz. Aziz Mahmud Hüdayi, tasavvufun zedelenmesinden ve sadece surete dönüşünden şikayet ederek İmam Kuşeyri'nin risalesinden naklen şöyle demiştir. A'nın ol vakte göredir kelamı ne nisvan kaldı şimdi ne hiyamı ma'ariften dem urur bazı eşhas geçi nur ba hoş meclisi has veli nefsi A'nın su'ba'na benzer dışı adem içi kaplana benzer eğer ki kim giyer çok kimse sofi, veli her harika poşi sanma sofi, tasavvuf nefsini pak eylemektir, Fena ile anı hak eylemektir. Ve illa şerri nas olur o kişi, Dalalu dahi idlal olur o işi. Resulün bu hadisin işit ey can, Anın hakkındadır der ehli irfan. Oluptur camii ahlakı kerime, Nazar eyle ala hulukin azime. Resulün sünnetin tahsil ede gör, Tariki adabını tekmil ede gör.